affetmeyi sever, bizleri de mağfiret eylesin. Allah Azze ve Celle hepimize hidayet, takva, iffet, güzellik nasip etsin. İlim, irfan, haya, edep nasip etsin. Mahşerde, o şiddetli günde bizleri muhtaç etmesin. Allah subhanahu ve teala kurtulan arananlardan eylesin sırattan şimşekle şimşek gibi geçenlerden orada çeşitli şeylere takılıp cehenneme düşenlerden eylemesin. Allah Azze ve Celle düşmana karşı bizleri güçlü kılsın. Düşmanlarımıza karşı bizi gülünç düşürmesin. Kötü kaderden doymayan nefisten Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Allah Azze ve Celle bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın, bizleri sevsin, sevdiklerine sevdirsin, sevdiği insanların sevgisini ve sevdiği amellerin sevgisini versin. Ve müminlerle birlikte bizleri beraber kılsın, sadıklardan bizleri ayırmasın ve cennetle cemalinle sevindirsin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizleri dünyada da ahirette de mahkûp eylemesin. Dünyada da, ahirette de iyilikler versin. Günahlarımızı af ve mağfiret eylesin. bağışlasın. Bizleri doğru yoldan ayırmasın. Kötü yollara düşürmesin. Rahmetinden, merhametinden, ihsanından, yardımından bizleri mahrum eylemesin. Allah Azze ve Celle yüzümüzü, kabrimizi ve amelimizi nurlandırsın kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala kapısından döndürdüklerinden değil lütfuyla, keremiyle verdiklerinden eylesin. Bizleri şakilerden değil Saidlerden eylesin kardeşlerim. Ve kıyamet gününde kitabı arkasından ve sol elinden değil önünden ve sağ elinden alan umutlulardan mutlulardan eylesin. Allah subhanahu ve teala bizleri sadıklarla beraber eylesin, hainlerden eylemesin. Bizleri doğru yolda olanlardan eylesin, satmışlardan eylemesin. Bizleri ikram edicilerden eylesin, cimrilerden eylemesin. Bizleri cömertlerden, sadaka verenlerden, hayır yapanlardan, şükredenlerden, namaz kılanlardan, zekat verenlerden eylesin kardeşlerim. Her daim Allah'a hamd edenlerden eylesin. Fasıklardan, fesatçılardan, münafıklardan eylemesin. İmanla vefat eden, imanla sualleri veren ve kabri cennet bahçesi gibi bir bahçe olanlardan eylesin. Mahşer gününe güzel bir şekilde çıkıp Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu arşın gölgesinde gölgelenen o salmi kullardan eylesin. Allah kevser havuzundan içenlerden eylesin. Cehennemden kurtulup cennete girenlerden orada Habibine komşu ve Rabbinin cemalini gören güzelliklerini görenlerden eylesin. Amin. Evet. Rabbim Sübhanı ve Teala bizlere mağfiret etsin. Bugün sizlere İftardan beri işlemeye çalıştım bir ayeti işlemek istiyorum. Allah Yavuz kardeşimizden de razı olsun. 20 senedir tanıdığım çok yiğit, temiz, tevitheli bir kardeşimizdir. Her gördüğü yerde küçük değil büyük bir şekilde davete sarılmak gerektiğini. Sadece sözden değil madden davetin de olması gerektiğini defalarca söyleyen beni hep teşvik eden bir kardeşimiz. Allah kendisinden razı olsun. Fıramadım. Yine beni çok sıkıştırdı. Burada olmadığı için rahat konuşuyorum. Allah iyiliğini versin. Ben de gel kendin söyle. Kendi kardeşlerimizden istişare et dedim. Çünkü ben yıllardır bu davada hizmet etmeye çalışan bir kardeşimizin. Maalesef Allah Resulü ve Vesselam'ın da dediği gibi İmam. Muhammed ümmeti ne hikmetse parayı gördüğünde, malı gördüğünde, serveti gördüğünde ne dava kalıyor, ne bir hizmet kalıyor, ne bir şey kalıyor, ne hikmetse her kesimi Sadece bizim kesimi değil, hemen hemen bidat toplumunda da ayrılmaların, bölünmelerin altında yatan hep para, pul, mal, mal, veya bir şey. Bu yüzden ben hep korktum. Rabbim neyi nasip ederse öyle gider dedik ama davetler cidden öyle kirayla şundan bundan gitmiyor. Biz hoca takım olarak kendimize düşeni yapıyoruz. Eğer cemaat olarak da sizde kendi üzerinize düşeni yapar, işi de sıkı tutar, bir buruşta verseniz bunu sonuna kadar araştırır, hesabını sorarsanız Allah'ın izniyle bunlar hayırlan noktalanır. Rabbim hepinize hayır versin. O kardeşe de kıyabında teşekkür edin. Allah da ondan razı olsun. Gerçekten güzel bir düşünce. Allah bizleri muvaffak kılsın. Ve takva mescidini ilim mescidini kurmayı hepimize Rabbim nasip etsin. Ve bizden çok hayırlı nesiller getirmeyi ve Allah'ın dinine sistematik bir şekilde yetişerek hizmet eden sanmı kullardan eylesin. Böyle bir gün, iki gün veya bir sohbette, iki sohbette bir araya gelmekten bu işte çözülmüyor kardeşler. Bakın Allah'ın rahmeti gereği Ramazan ayında bugün kaçı 25 mi oldu oruç? 24 mi oldu? 25inci geceye mi, 26'ya mı geçiyoruz? Hemen hemen başından beri hepiniz benim yüzümü görüyorsunuz. Her gün ben buradayım. Ben de her gün gelen kardeşleri gördüm, görüyorum. Görmediğimi bir gün görmesem özlemeye başlıyorum. Demek ki bizler birbirimizi her gün görürsek her gün İslam'a, hayra, hukuka, tevhide, teşvik edersek, aynen sahabenin yaptığı gibi çok şeyler olur. Kardeşlikler çok daha güzel yerlere gider. Ama haftada bir lanetten görürsek bir hobi gibi, bunlar aynı bir hobi gibi olur. Birbirimizin değerini, birbirimizin kıymetini anlamayız. Birbirimizin derdiyle doğru dürüst dertlenmeyiz. Hangisi bize sıcak duruyor onun yanına oturuz. Kim güzel konuşuyor, kimin arabası var beni eve bırakır, onunla kaynaşmaya, kankay olmaya bakarız. Halbuki bu öyle değildir. Karanlıkta bile kalsan Allah senin önüne bir ışık, bir vasıta çıkarır kardeşlerim. Ben buralara arabayla, vasıtayla değil, 48 numara ayakkabıyla geldim. Değil, çamurlu çamurlu sohbetlere gider, oradan bir el kaldırmadan bile kendi dururdu, belki evime kadar bırakır. Onun için izzeti, şerefi, haysiyeti her şeyi Allah'tan beklersek Allah bizlere yardım eder. Ama biz ne zaman rahata çıkarsak unutmayın. Öbür tarafta bu ateşten yıkanmaya kadar gidiyor. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleyküm evet. Bugün sizlere ilk yapacağım ders Ali İmran suresinin 26. ayeti. Tabi hepiniz ezbere bu ayetleri bildiğiniz için hatırlatma ihtiyacı hissetmiyor ama bir kere hatırlatayım. Rabbin müsbahanu ve teala de ki ey mülkün sahibi Allah'ım sen mülkü dilediğine verirsin dilediğinden de çeker alırsın dilediğini aziz edersin dilediğini yüceltirsin dilediğini zelil eder alçaltırsın hayır ancak senin elindendir muhakkak ki sen her şeye kadirsindir Allah subhanu ve teala Evet kardeşlerim, Allah hepimize izzet versin, ikram versin. Demek ki her şey Allah Azze ve Celle'nin elindedir. İzzetsizlik ise insanın kendi eliyle işlediklerinin neticesindedir. Evet, izzetin anlamına mahiyetine bir bakarsak ki bu ayet-i kerimede bakmamız emrediliyor. İzzetin kelime anlamı insanın yenilmesine engel olan bir şeydir. Bu da onun hakkında üstünlük, şeref, haysiyet, kuvvet, güç sahibi olmayı ifade eder. Ama bu kelimelere insanlar maddi, dünyevi olarak bakarsa aldanır. Çünkü insanların verse verse en fazla firavunluk verir. O da denizin dibinde çırpınarak iman etti Musa'nın Rabbine diyerek gider. Olsa olsa Karun gibi zengin olur. Mağrur mağrur hala yerin dibine batmaya devam eder. Ne malı ne de çoluğu çocuğuna ne yapamaz? Yardım edemez. <gülüyor> Veyahut Allah bana bunu veriyorsa ahirette de verirdir Allahtan Allah bana iki elin der. Karısı da oduncu hamalı der ki oduncu hamalı da biliyorsunuz Kureyş'te o zaman çöle gidip odun toplayıp satmaya çalışan cariyelere denir ki Mekke'nin Mekke gençleri canları kadın istediklerinde şöyle giderlerdi, odun toplayan kadınlarla birlikte olurlardı ki odun toplayıcı kadınlar gizli, kinayi olarak fahişe kadınlara nispet edilir ki Allah onun karısını orada ne yapıyor? Kınıyor, alçaltıyor. Allah bizlere izzet versin şeref versin bu ancak Allah'ın vermesiyle mümkündür Allah'ın verdiği izzeti de hiç kimse ne yapamaz alamaz kardeşler <gülüyor> demek ki izzet kişinin şerefini, yüceliğini ve değerini anlatıyor. Onu zillete alçaklığa, şerefsizliğe düşmekten alıkoyan üstünlükler yüceler ve sahip olan imkanlar düşmanı karşısında galip gelen kimse için izzetli denmiştir. Ve bir seferdeyken biliyorsunuz münafıkların başı, münafıkları toplayarak karanlık bir yere geçmiş. Orada kendilerini izzetli ve şerefli olarak, Peygamber aleyhisselam'ı ve ashabını haşa izzetsiz ve şerefsiz olarak nitelendirmişler. Bevletmek için ordudan uzaklaşan Zeyd, bu konuşmaları duymuş, aleyhisselatü vesselam'a haber vermiş ve Vesselam münafıkları çağırmış, onlarsa söylediklerini ne yapmıştır? İnkar etmişlerdir. Zeyd ise suçu duruma düşmüştür. Ama sabaha karşı ayetler inmiş, izzette, şerefte Allah'ın, Resul'ünün ve müminlerin yanında olduğunu söylemiştir Allah Azze ve Celle. Münafıkların başının oğlu Abdullah Medine'nin kapısına durmuş, kılıcını çekmiş, babası için... Ya Peygamber Aleyhisselam'ın ayağının altından buraya ben izzetsiz ve şerefsiz diye girersin ya da senin boynunu vurdum demiştir. Bu hal Aleyhisselatü Vesselam'a haber verildiğinde Abdullah'a onu bize bağışla bırak demiş ve yapmasına müsaade etmemiştir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında bazıları Müslümanlara tepeden bakarlar, dünyalık makam açısından kuvvet yönünden zelil aşağı görürlerdi. İşte bu ayet onlara kesin bir şekilde cevap veriyor. Tarih her zaman tekerrürden ibarettir. Bugün de kafirlere bakın ellerindeki imkanlar güçler veyahut kuvvetli olduklarını sanmaları Müslümanlara hep tepeden bakmalarına sebep oluyor. Kendilerini güçlü, kuvvetli zannediyorlar ve Müslümanları ne yapıyorlar? Hor görmeye başlıyorlar. Hatta bazıları o Mekke müşriklerinden Muhammed biz sana iman ederiz ama şu fakirlerle, şu kölelerle bizim e, masamıza oturma. Onlarla birlikte bizim masamıza oturarak yemek yeme, bizi onursuz kılma. Böyle yaparsan biz ancak sana iman ederiz gibi ne yaptılar? Tekliflerde bulundular. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam asla buna ne yapmadı? Yanaşmadı. Kardeşlerim Allah bizlere izzet versin. Bizleri mağfiret etsin. İslam insan fıtratına aykırı insanın değerini düşürecek bütün davranışları ne yapar? Yasaklar. Bugün içkinin yasak edilmesi, zinanın yasak edilmesi, hırsızlığın yasak edilmesi yapan insanın kendi onuruna Yazık ettiğindendir. İşki içen dürüst, samimi, düzgün, haysiyetli birinin sarhoş olduktan sonraki yaptığı davranışlar Allah için hiç düzgün mü? Ağzından çıkan veyahut da hal, hareket veyahut sıhhati durumu hiç de iç açısı nedir? Değildir. Öyleyse bu fıtratına terstir. Allah da bunu ne diyor? Haram diyor. Bir kadının zina etmesi, etini satması uygun bir şey midir? Veyahut şurada bir çocuğa senin annen falan işte şöyle şöyle yapıyor dese bir çocuk annesiyle nasıl gurur duyabilir? Nasıl annem diyebilir? Veyahut da etini satan bir kadın işte bu benim yavrum diyebilir mi? Veyahut toplum içinde böyle bir kadına kim değer verir? Kim güvenir? Veyahut da hırsızlık yapan bir babayı düşünün. İşte hırsızın oğlu veyahut falan hırsız Veyahut o adam gerçekten bir şeye şahit olsa, bir vakaya o hırsıza kim güvenir? Sözüne kim emniyet eder? İşte İslam, insanın fıtratına uygun olmayan her davranışı ne yapmıştır? Yasaklamıştır ve izzetsizlik olarak görmüştür. Bunlardan Müslümanın her zaman, her daim uzak durması gerekir kardeşlerim. İşte bu günahlardan sakınanlara, İzzet, şeref ve haysiyet verir. İşte bunlar izzetli insanlardır. Haysiyetli insanlardır. Bunlar içkişmezler, iş zina etmezler, insanlara eziyet etmezler. Yani Allah'ın günahlarından sakınanlar demektir. Allah Timur rahmet etsin. Onun sohbetlerinde anlattığı gibi. Dede torunuyla gidiyor, kedinin biri de oradan bir şeyler yiyor. Çocuk bağırıyor, dede, dede diyor, bak diyor, kedi oruç yiyor. Oğlum hayvanlar oruç tutmaz ki diyor. Yani izzet de şeref de ancak Müslümanların üzerinde olur kardeşlerim. Başkasında ne yapmaz? Olmaz. Öyleyse kişiye izzet kazandıran davranışlar neler? Bunların üzerinde şöyle bir durmak lazım. Bakın bugün demin sohbetimizin başında da dediğimiz gibi bir araya insanların gelmesi, özellikle Müslümanların bir araya gelip Allah'ı zikretmeleri birçok insanın daha birbirlerini tanımadıkları güzellikleri gizli hallerini öğrenmelerine birbirlerine tahammül etmelerine, oturup kalkmayı muhabbet etmeyi paylaşmayı, kaynaşmayı ne yaptı? Öğrenmeye yani kalplerindeki o artmaya başladı. İşte kardeşlerim izzet ve izzetli davranışlar da sürekli yapmayla veyahut birinin yapıp öbürüne göstermesiyle o güzelliği bir başkasını yakalayıp neden bu bende yok demesiyle ne yapar? Başlar. Bir de Allah'ın dinine yardım, ibadetlerde devamlılık ve güzellikten bu başlar. Düşünün namaz kılıyorsun o sizi arındıracak. Hacca gidiyorsunuz ananızdan doğduğu gibi sizi ne yapacak? Tertemiz edecek. Bir Ramazan öbür Ramazana kadar sizin günahlarınıza ne yapacak? Keffaret olacak. Eğer siz bu ibadetlerin hakkını veriyorsanız. Ama hacca gitmiş, gelmişsiniz, memeda olmuşsunuz, hacem mi? Değişen bir şey yoksa ve o zaman hiçbir şey yok. Babamın dediği gibi Allah rahmet etsin. Köpek takkayı ne yapacak oğlum? Ring gibi derken düşürür. Onda fazla olur bunlar Allah bizlere hayır versin. İzletti ve şerefli davranmayı nasip etsin. Bakın kardeşlerim insana izzet kazandıran davranışlardan ilki her daim Allah'ın adını zikretmektir. Nerede olursanız olun subhanallah, elhamdülillah Allahu ekber la havle ve la illa Yani hep bu tür zikirleri söyleseniz Allah belanı versin. Tüh! Keşke şöyle yapmasaydım. Veya bunun gibi sözleri söyleseniz orada katılaşacaksınız. Günaha gireceksiniz. Ama herhangi bir olay gördünüz subhanallah. Allah'a hatırlıyorum. Allahu Ekber. İnna lillahi ve inna illihiracin. La havle ve la kuvvete illa billah. Hep ne yapıyorsunuz? Zırha. Yani Allah'ın zikrine ona sığındığınızda o da size hep bir kolaylık, hep bir esenlik, hep bir rahatlık vermeye başlıyor. Ama deneyin kalbinizi bir olay karşısında birine lanet edin, birinde Allah'a sığının. Davranışlarınız bile çok farklı olur. Onun için Allah'ın zikri, izzet ve şeref kazanmada en güzel yöntemlerden bir tanesidir. Bu da Allah'ın sevgisi ve rızası için yapılan kulluktan geçer, onun adına amel işlemekten geçer. Sadaka verirsin sağ elinin verdiğini, sol elini ne yapmaz? Duymaz. İyilik yaparsın asla başa ne yapmazsın? Kalkmazsın. Gizlide, tenhada Allah korkusundan gözler ne yapar? Gözyaşı döker ki bu da insanın izzetinin, şerefinin artmasına sebep olur. Bakın kardeşlerim, Nesi'nin naklettiği bir ifadede Gürültü olmamak şartıyla çay ikramı yapılabilir eğer istiyorsanız kardeşlerim. Allah razı olsun. Bir adam diyor ki ben bu gece karanlıkta çıkacağım, zekatımı vereceğim diyor tanımadığım insana. Çıkıyor karanlıkta zekatlı veriyor. Sabah diyorlar ki en ayının birisi zenginin bir nüfalanı vermiş yani zengine dek gelmiş. Adam hiç seslenmiyor ve kendini belirtmiyor diyor ki bu gece çıkacağım yine vereceğim diyor. Bu sefer bir hırsıza dek geliyor. Sabah konuşuyorlar enayinin biri hırsıza mal vermiş para vermiş. <gülüyor> Adam diyor ki bu gece yine çıkacağım diyor yine vereceğim. Bu sefer sabah diyorlar ki enayinin birisi etini satan yani fahişe bir kadına zekatını vermiş parasını vermiş. Adam diyor ki ne yapayım ben çıktım Allah için verdim diyor. Kardeşlerim, o insanın faris niyeti, Allah'ı razı etmek istemesi, üçünün de hidayetine vesile olur. Zengin diyor ki, ben hep mal topladım, Allah uğruna hiçbir şey yapmadım. Buna rağmen çaba sarf etmediğim halde, Allah bana para gönderdi. Hırsız diyor ki, ben hiç çalışıp çabalamadan, insanların kazandığı mala, onların haberi olmadan hep çaldım, çırptım, sermaye edindim. Ama bunda hiçbir şey yapmadığım halde, Allah bana para gönderdi diyor onun hidayetine sebep olur. Etini satarak geçinen kadınsa diyor ki ben hep fahişelik yapar etimi satardım. Halbuki bunda öyle bir şey yapmadım. Allah yine bana gönderdi diyor. Ve onun halis, Allah'ı zikretmesi, Allah için amel etmesi üç insanın hidayetine ne yapıyor? Sebep oluyor. Bakın izzetli, şerefli insanların, haysiyetli insanların davranışları böyledir ve düşünceleri böyledir. Diğerleri ise, bu adamın ameliyle ne yapıyorlar? İdrak edemedikleri için alay ediyorlar. Çünkü diğer rivayetleri hatırlayacak olursanız öyle bir zaman olacak ki insanların cebinde 3-4 tane altın yoksa, dünya parası dünyadan zevk almayacaklar. Diyor. Öyle Müslümanları görüyorsun ki suratlar böyle erler böyle düşünüyor şey gibi lan ne düşünüyor? Cenneti düşünüyorsan gel beraber düşünelim. Cennet de öyle düşünme. Bir bakıyorsun şen, Ben yani neredeyse yağmur olup yağacak. Çaktırmadan soruyorsun ikisinde de. Birinde bakıyorsun cebinde para yok. Birinde de cebinde para çok. Ama hangisinde neşeli? Olmayan. He? Olmayan neşeli. neşeli. Ha. Çünkü Ona, deli diyorlar. Acayip, evet. Ona deli diyorlar. Yine bir rivayette öyle bir zaman gelecek ki diyor, birisi Allah rızası bir de yardım edecek. O diyecek gidiyor muhakkak onun da bir çıkar. iyice bakacaktır. Bulamadı diyecek gidiyor. Vay enayi malını yedirdi. Ne zaman olacak? Bir susamdan ne kadar yağ çıkacak onun hesabını bilecekler ama dinlerini ihmal edecekler. İhtiyarları zinada da olacaklar. Gençleri söz dinlemez olacaklar. işte o zaman. Ve insanların görünüşü sıfatları gördüğünde insan gibi ama kalpleri hayvan suretlerinde olacak diyor. Kurtlaşacak, domuzlaşacak, hayvanlaşacak diyor. Allah beni de neslimi de sizleri de böyle duruma düşmekten beri buyursun kardeşler. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin sevgisi ve rızası için yapılan kulluk insanın sadece kendine değil bakın üç ayrı fiili, üç ayrı yanlışı yapan insanın da kurtulmasına ne yapıyormuş? Sebep oluyormuş. Allah bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle onun sevgisini ve onun korkusunu kalpte layıkıyla duyanlardan eylesin. Çünkü Allah sevgisi, Allah korkusu kalpte yer almayınca ceza ve mükafat da insanda ne yapar? Hafiflemeye başlar. Çünkü sevgi, Allah'ın cemali, cenneti insanı ne yapar? Daha çok yaklaştırır. Allah korkusu, azabı, cehennemi insanı kötü amellerden ne yapar? Uzaklaştırır. İşte Allah sevgisiyle, Allah korkusu dengeli olmalı kardeşlerim. Korku artarsa bu sefer ümit azalmaya, merhamet duygularının gitmesine, ümit fazlalaşırsa bu sefer korkunun zayıflamasına sebep olur. Bunların ikisi de risklidir. Benim yaşım elli. Eskiden kantarları şöyle ortadan bir tahtası var. Şöyle kaldırdılar mı? Bir yerde terazi, bir yerde tarttıkları. Dengedeyse sıkıntı yok. Al denirdi. Yani böyle bir terazi hassas olacak ve tam tartacak. Eğer ağır olmasını istiyorsanız sevaphanenizin ağır olması gerekecek. Allah bizlere hayır versin hayırdan ayırmasın kardeşlerim eğer bizler Allah sevgisini Allah korkusunu gereği gibi düşünürsek bu bizim sözümüze yansıyacak mı? Tabii konuşurken dikkat edeceğiz bu söz bizi cennete mi cehenneme mi götürüyor? ve amel ederken amelimize dikkat edeceğiz mi? doğru mu? yanlış mı? dinin emrettiği şekilde mi? Allah bizim bu amelimizi kabul edecek mi yoksa yüzümüze mi atacak eğer bunları biz yaşarsak izzet şeref kazanır mıyız kazanmaz mıyız kazanırız değil mi Allah bize izzet ve şeref verir bu da devamlı Allah'a hatırlamayı ve Allah'a yaklaşmayı getirir ki bunun karşılığında da dünkü hadiste de gördük hatırlayacak olursanız şöyle kolun bana diyor neyle yaklaşır arzlarla yaklaşır. Nafilelerle daha çok yaklaşır. Öyle olur ki diyor gören gözün, tutan elim, yürüyen ayağım mesafesinde olur. Ve kulum benden bir şey istedi mi diyor muhakkak ona ne yaparım? Yani. Onu veririm diyor. Bakın peygamberlerin hangi duası reddolunmuş? Peki Allah'ın salatı selamı üzerlerine olsun. Onlar da kul değil mi? Onlar da insan değil mi? Allah azze ve celle onlara özel bir dua mı vermiş yoksa tam manasıyla insanlığının da gereği kulluğunun gereği teslim olmuşlar da bunun karşılığında mı almışlar? Sen bile olsa şah damarını keseriz demiyorum Allah azze ve celle. Demek ki kulluklarını layıkıyla ne yapmışlar? Yerine getirmişler ki bunun karşılığında da Allah azze ve celle vaadinde durmuş onlara istediğini ne yapmıştır? Vermiştir. Allah azze ve celle o yolda gidenlerden eylesin kardeşlerim. Amin. İzzet kazandıran davranışlardan bir tanesi de Bakara Suresi'nin de hemen başında geldiği gibi o müminler diyor hem yep hem de Allah yolunda ne yapar? İnfak ederler. Ne yapar? İnfak ederler. Ne yapar? Harcarlar. Ne Neye harcarlar? Allah yolunda harcarlar. Ne harcarlar? Bozuk para gibi vakitlerini, çenelerini başka hem canlarını hem, hem mallarını harcamar, değil mi? Allah resulun istilatı vesilen biliyorsunuz birisi yeni bir elbise bile giyse ne der karım hocam? Allah seni bundan şehitlerden kısır. Yani o elbise bile cihadı, o elbise bile Allah yoluna şehadeti ne yapıyor sana hatırlatsın diyor. İşte kardeşlerim izzet ve şeref kazandırma amellerinden birisi de infaktır. Allah yolunda infaktır. Her zaman dinimizin getirdiği şudur veren el alan elden her zaman nedir? Üstündür. Bir gün bir adam Allah Resulü'ne geliyor ve kendisinin ihtiyaç içinde olduğunu söylüyor. Allah Resulü şöyle tepeden tırnağa bakıyor. Ona üç dirhem veriyor git pazardan balta al da Kendisi de ormana giriyor, güzel bir sap kesiyor. Adam baltayı getiriyor. Aleyhisselatü vesselam kendi eliyle baltaya sapı takıyor ve ona bir ip veriyor. Git ormanda odun kes, pazara git sat. İki hafta sonra da bana gel Adam iki hafta sonra kazancını artırıyor ve üç dirhem infak etmeye geliyor. Ey Allah'ın Resulü bu Allah'ın ve Resulun'undur. ve Vesselam veren el, alan elden sürekli aşağıdadır. Allah bizlere hayır versin, sürekli verenlerden eğlesin, alanlardan eğlenmesin. Ama bir hadis-i şerifte hiçbir şeyin yok. Yani mal olarak bir şeyin yok. Zulmüne mani olacak? Ona iyiliği emret diyor. Hiçbir şey yapamasa ne yapmasın? Bulver. O da en altı. <gülüyor> Kardeşine güleriz bir sterk. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptık da bu <gülüyor> <gülüyor> ne yaptık da bu zedini? onu öbür tarafta konuşursun. Burada <gülüyor> öbür konuşmayalım. Biz dersten önce antrenman yapıyoruz. Sayfayı karıştırdık. Evet. Allah yorumda infak etme demek ki izzet ve şerefi artıran davranışlardan bir tanesi. Dilenen başkalarına muhtaç yaşayan sürekli borç içinde sürdüren, maddi imkansızlıklardan dolayı perişan olan hakikaten izzetini yitirir kardeşler. Ve demin de sohbetten önce Bukhari'de gelen bir rivayet hatırlattım. Bir adam geliyor kapıdan adamın tek vasfı fakir olması. Bir adam geliyor kapıdan adamın tek vasfı Zengin olması sahabelerinse o insana karşı söylediği sözler biriyle birine ne yapmıyor? Tutmuyor. Kız istese vermeyiz. Şah şahitlik yapsa kabul etmeyiz. Kefil olsa kefaletini kabul etmeyiz. Kız istese veririz. Konuşsa sözünü dinleriz. Şahitlik yapsa şahitliğini kabul ederiz. Borç istese veririz. Halbuki değerli olan Allah indinde ne diyor? o fakirdir, izzetli olan odur diyor. Ama siz yanılıyorsunuz diyor. Ama kardeşlerim, dilenme ise bunun farkında, farklı bir şeydir. Fakir olmak, miskin olmak ayrı bir şey. Dilenme ise bununla ne yapılmamalı? Karıştırılmamalı. Dilenen insan izzetini aynı zamanda ne yapıyor? Kaybediyor. Ve ahirette de bunlarda nedir? Bir hüsranlık vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde onlar diyor mahşer yerinde elsiz ve yüzsüz haş dolunacak diyor. Diyecekler ki diyor Ya Rabbi bizim dünyada elimiz de vardı, yüzümüz de evet vardı ama siz benim adamı kullanarak insanlara yüzsüzlük yaptınız, el uzattınız, Allah rızası için deyip bir şeyler istediniz. İnsanlar da benim rızam için sizlere verdi cezası olarak, ilk ceza olarak da siz de burada elsiz ve yüzsüz kaçtırılacaksın. Yine kardeşlerin borç da insanın izzet ve haysiyetinin kaçmasına neden olur. Bu gelen rivayette kişi diyor borçlanır, söz verir sözünü yerine getiremez de yalancı duruma düşer. Allah bizlere yardım etsin. Demek ki infak edersek Allah'ın dinine yardım edersek Allah da bizi izzetli kılar, şerefli kılar ve malımıza birden yedi yüze kadar ne yapar? Verdiğimizi misli misli döndürür. Hem de biz sıkıntıdan kurtuluruz. Çünkü günahlar, şirk, Müslüman'ın diyorum, kafirin demiyorum, rızkının daralmasına, ömrünün kısalmasına sebep oluyor. Evet, hadis böyle. Evet kardeşlerim, bir diğerse, Kişiye izzet kazandıran davranışlardan birisi ne olabilir? İlimdir kardeşler. İnsana izzet, şeref, haysiyet, toplum içinde tanınmadıkları toplumların içinde de ilmi her zaman izzet ve şeref kazandırır. Biz İmam Bukhari'yi gördük mü? Hayır. Ama o Allah'ın dinine yardım etti. Biz onu izzetli ve şerefli olarak bildik ve hala ne yapıyoruz? Ona dua ediyoruz. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. İlmiyle amil olan samimi kullardan eylesin. Eğer ilmiyle bir insan amil değilse yine izzet ve şerefini ne yapar? Kaybeder. Hatta Bukhari'de gelen rivayette kardeşlerim Ali yarım adım geriden gel yavrum. Yoksa <gülüyor> <gülüyor> birazdan bağıracaksın Ali. Evet. Aşağı bak ha Oradan. Bardaklara bakarak. Tamam. <gülüyor> Devam. <gülüyor> Bir adam diyor getirilir diyor. <gülüyor> Ve bağırsakları çıkar. Etrafında hani eskiden vardı da gözüküyordu. Şimdikiler pek göremiyorlar. Mesela zeytin çırparlardı, değirmene getirirler, eşeğin gözünü bağlarlar, eşeğin bir daire gibi döner dururdu. Evet. Niye evet. Diye sorma Kasım, gözünü açarsa başı dönüp düşüyordu. Ben biliyorum. Dedemle yapıyorduk. O gün diyor mahşerde de değirmenci merkebi gibi etrafında insan dönerdi. Oranın halk onu tanırdı ve der ki diyor. Allah razı olsun. Ne diyeyim? bir tane. Daha. Ey filan senin hali nicedir? Sen bize dünyadayken iyiliği anlatmaz mıydın? Ama kendim işlemezdin. Kötülükten sakındırmaz mıydın? Evet ama kendim geri durmazdım. İşte diyor gördüğünüz gibi. Demek ki ilim insana ne yapacak? Fayda verecek. Fayda vermiyorsa o zaman burada da izzet yok. Orada da izzet nedir? Yok. Ama buna rağmen kardeşlerim her kim ilim sahibi olsa da o ilme sahip olması hasebiyle ismini Allah o insanı duyur. Yani ilim bir ışıktır, bir nurdur. Ne kadar bir insanın içindeyse o kadar ışıldamaya başlar. Hatta Allah selefimize rahmet etsin. İmam Şafi diyor ki bir sözünde nereye gitsem Allah'ın nurunu hadisçilerin yüzünde gördüm diyor. Yani Allah Resulü'nün ve Vesselam biliyorsunuz bir sözünde duasında ne diyor? Benden duyduğu bir emir, bir mehid olsa bunu geride eklerine ne yapın? Aktarın diyor. Kim bunu yaparsa Allah onun yüzünü nurlandırsın, yüzünü güldürsün, dünyasını ağartsın diye dua etmiştir. İmam-ı Şafii Demek ki bakmayı bilen bir alim. Allah kendisinden razı olsun. Biz de onu yüzü nurlardan biliyoruz. O da nereye gittiysem diyor hadisçileri hep tanıdım diyor. Allah onların yüzüne nur vermiştir diyor. Evet kardeşlerim demek ki ilim güçtür, zenginliktir, izzettir ve Allah'ın dininde Allah'tan en çok hakkıyla, layıkıyla, korkanda kimlerdir? Alimlerden. Ya bu sibera içenler, günah işleyenler, oylatça her gün haram işleyen insanlar, o zaman Allah'tan korktu mu? Allah affetsin onlardır. Allah, a. Allah, a. Allah, a. Allah a. mesela ya yani, misal, çattığımdan veya bir şeydimden değil yani. Bakın evet. zira kimseye bir şey diyecek halimiz yok. Bizim günahımız paçamızdan atıyor. Allah teala da yapacakları israflı, yurdumu yeni. Hele bile <gülüyor> sigara böyle alem yapıp da koymuyorlar mı? Hasta olur. Şimdi ben şimdi sohbet ederken bir elimde pro, bir elimde ne diyorsunuz o marka sigaralardan alsam, ikide bir diye böyle tutturarak size ders yapsam nasıl karşılarsınız? <gülüyor> E tabi, her dumanlının dumanlı bir mescidi olur. Allah bizleri hayırlı kılsın, dumandan, günahtan uzak gitsin. İlim, insanlara güç vermeli, zenginlik vermeli, kuvvet vermeli. Dumansa paranızı alıyor, ömrünüzü alıyor, sıhhatinizi alıyor ama size kazandırdığı bir şey yok bir araya geldiğinizde bile sigara içen insanların ben hayır konuştuğuna inanmıyorum. Birliktelikleri bile hayır birlikteliği değil. Neden hayır birlikteliği değil? Şunun için hayır birlikteliği değil. İmanımızın gereği bir Müslüman bir Müslümanı münkerde gördü mü ne yapmak? Sigara tutması dahi değil mi? Hayır, iç, bu imandan değil mi? <gülüyor> Ateşi nereden alıyorsun? Cennetten mi? Cennet dolaşıyoruz ama hiç rivayetlerde ateş diye ateş ben bir şey bilmiyorum. Sihirde çok. Ateş de o yandan geliyor. Nimetlerde yok. Ama bazılar da diyor ki ya biz ateşten girmemek için işte buradaki ateşle biraz şey yapıyor. işte. burada ateşle oynuyor, orada da devam eder arkadaşlar. Senem ben. Evet. İtfai edeyim ama mecbur gidiyorlar. Evet. Allah hayır. <gülüyor> ama balkona gidip de kahvaltı yap demiyorlar sana. De. Evet, ilim güçtür, zenginliktir, izzettir. Bu da her zaman insanlara kuvvet verir. Ha burada, bizim görevimiz Allah için birbirimizi hayırda uyarmaktır. Hakkınızı helal edip, Rencide etme, küçük düşürme. Böyle bir şey yok. İnsan kendini Allah indinde küçük düşürüyorsa Bizim diyecek bir şeyimiz yoktur. Allah kurtarsın. Allah çok çok güzel, hayırlı ameller işlemeyi nasip etsin. Amin. Bakın bu noktada size sohbetin içinde bir anımı anlatayım. Geçen yazın bir kardeşimiz Ümre'ye gitti. Hangi parayla gitti biliyor musunuz? Sigarayı bıraktığı ve her gün bir kutuya içtiği sıkara kadar parasını hiç kesintisiz attığı parayla ümreyi. Ümreye git. Ümreye git. Ha. Ben o kadar hesap yapmayı bilen birisi değilim. Yarın Allah'la bakan birisiyim. Paramla bakan birisi değilim. Allah'a hamdolsun. Çok çok hesaba kafam çalışmaz ama ahiret hesabına kafam içecek. Allah bizlere hayır versin. Gerçek mümin izzet, şerefini kaybetmeyen küçük davranışlardan kendisini küçük düşüren her türlü davranıştan uzak duran Müslüman. Eğer bir Müslüman kendisini küçük düşürmeye, kendisini insanların içinde aşağılamaya, onların içinde e, haysiyetini kaybetmeye kendisi razı oluyorsa, birisi razı olduğu sözü gerçekten söyler. Ama toplum ne hikmetse, söyleyeni suçlu kılar, ameli işleyene ne yapmaz? seslenmez. Hani bazen derler ya, ya adam eve giriyor, çalıyor, ediyor işte kapını açık mı bıraktınız? Adam gibi kitleseydin, camını demirle. Ya bu hırsızın hiç mi suçu yok? Ol. Hiç mi suçu yok bu hırsızın? <gülüyor> Onun için Allah bizlere hayır versin. Mümin şeref ve izzetini kaybetmemek için her türlü küçük düşüren davranışlardan ne yapar? Uzak durur. Aynı zamanda küçük ve boş işlerin peşinden gitmez. Yalan, çirkin sözlere aldırmaz. Küçük çıkarların peşinden koşmaz. O küçük değil, büyük hedeflerin adamıdır o mümin. O çıkarının karşısında eğilmez. Ucuz kazançların arkasına düşmez. Hiç kimsenin karşısında eğilip yükülmez. Hele hele inansızların yanında başı dik ve onurludur hiç kimseye yağcılık dalgavukluk yapmaz yağdanlık olmaz bir makama çıkmak için müşkâhçılık yoluna başvurmaz onun davranışları halleri her zaman hangi ortamda olursa olsun ortadır, vasattır Allah bizleri hayırlı kılsın mümin her zaman ağırbaşlı, oturaklıdır izzetlidir bu da insanı her zaman toplumlarda ne yapar? Onurluluklar. Aleykümselam. Allah razı olsun. Her zaman bekleriz kardeşim. Evet. Ayetimiz neydi? Allah dilediğini aziz azizlik kılar, dilediğini de zelil eder. Allah bizleri izzetli kılsın kardeşim. Gerçek izzet hani bazı insanlar Allah'ı bırakıp sahte ilahlara sahte putlara kendi elleriyle yaptıklarını ne yaptılar? Tapınmaya başladılar. Gerçek izzeti ne yaptılar? Bıraktılar. Bugün mesela bir Moskova'da neydi Leninli Neyse adı neyse kocaman dağ gibi bir putunu yaptılar. Dün yaptılar. Bugün yıktılar. yıktılar. Bilmem Çin tarafına kocaman Mao diye bir Neyse, bir şey yaptılar, bugün ne yaptılar? Yıktılar. Şuraya yaptılar, yıktılar, buraya diktiler, yarın da onu yıkacaklar. Yani izzeti, şerefi, haysiyeti insanlar kendi nefislerinde aradılar. Kendi nefislerinin razı olduklarını da aradılar, ama bulamazlar. Yok ki izzet bulasın. İzzet verilir. O da ancak Allah tarafından verilir ki onların yalanları hiçbir fayda sağlamaz, fayda görmezler ve hayali ilahlarda izzet şeref ararlar ama bu mümkün değildir diyor Meryem 81'de kardeşlerim. Bazı insanlara Allah'tan ittika et, ondan sakın ondan kork denildiği zaman o bu davete kibirlenir. Kulak asmaz. Günah işlemekte izzet kazanacağını zanneder diyor. Bakara 206 Aleykümselam Allah bazı cahillerin ve hevasını ilah haline getirip onun hakkında kısır düşünenlerin niteledikleri ya da kendi uyduruk ilahları gibi değildir. O subhandır çok yüzeyir, İzzet sahibidir diyor Saffat 180'de. Evet kardeşlerin, müminler de kendi aralarında izzetli, haysiyetli birbirlerine nedir? Yumuşaktır. Ancak kafirlere karşı nedir? Serttir. Sert. Sert tabiatlıdır. Ama asla Müslümanlar korkak, sünefe, hakkı savunamayacak kadar şey... Korkakta nedir? Değillerdir. Allah bizlere izzet versin, şeref versin, haysiyet versin kardeşlerim. Kur'an gerçek izzetin iman etme ile elde edileceğini söylüyor. Bunun gibi birçok ayetler var. Bir başka ifadeyle Kur'an'ın davetine uyarak iman edenlere Allah Azze ve Celle iki dünyada da izzet ve şeref vereceğini söylüyor. Ama her kim kulaklarını tıkar, hakkı gözünü dikmezse o insan izzetinin, kendi şerefinin peşinde koşar ki ne yaparsa yapsın onu kaybetmeye sebep olur. Mesela halk arasında bir söz vardır: Cimri, cimri, malca nedir? Dengin bir namuçça yolsudur. Evet cimri mal toplar, dost kaybeder. Malca cimridir, namusca cömerttir derler. Yani bir şeyi kazanırsa, bir şeyi muhakkak ne yapıyor? O kaybediyor. Onun için kardeşlerim, ancak iman eden insanlarda izzet, ancak Kur'an'ın davetine kulak verenlerde izzet olur. Onun dışında ayetlerde izzet göremezsiniz. Çünkü ayeti kerimede, onlar Allah'tan çok sizden korkarlar diyor. Böyledir akıl etmez topluluklar diyor. Demek ki siz diyor onları değerli toplu zannedersiniz ama onların arasındaki ihtiras at safadadır Başa geçeceğim. Kırmızı koltuğa ben oturacağım. Mavi de ben olacağım. Ama cennet, cemal, Allah'ın nimetleri hiçbir zaman gündemlerinde nedir? Değildir. Evet. Ne yazık ki bugün yaşadığımız ortamda Müslümanlar aralarında çıkan sahip oldukları kendi değerler onları maalesef aşağıların aşağısına çekmiş, maalesef onları zilletin kucağına düşürmüş, İzzet ve şerefi Allah'ın verdiği bu nimetler onlara ne yapmamış sağlayamamış. Sebebi ise Allah'ın verdiği nimetleri Allah için değil, kendi nefisleri için kullanmaya kalkmışlar. O da onların kaybolmasına sebep olmuştur. Allah bizlere hayır versin. Çünkü ellerindeki kendilerini hayran kılmış. Onların çoğalmasına, güzelleşmesine, nimetlerinin hep artmasına çalışmışlar. İnsanlara tepeden bakmışlar. Onlardan ne yapmışlar? Uzaklaşmışlardır. Bu da onların kibirlenmesine ve İslam'dan kopmalarına sebep olmuştur. Sahabe geliyor soruyor hepinizin bildiği bir rivayet Bukhari Müslüm başta hemen hemen hepsinde okudum. Ey Allah'ın Resulü diyor bana bir şey diyor tavsiye et Allah sevsin. Öyle bir şey tavsiye et ki insanlar sevsin. Ne diyor? Dünyadan bir şey çevir ki Allah seni sevsin insanların elinde olandan diyor yüz çevir ki insanlar seni sevsin diyor. kimileri de kardeşlerim münafıkça tavırlarla hem de Müslümanlara karşı kibirlenirler kendilerini izzetli müminleri zelil ve fakir görürler onlara her türlü hakareti, her türlü dedikoduyu, her türlü saldırıyı ne yaparlar? her ortamda hayasızca gündeme getirirler. Onlara yeryüzünde izzetsizlik yapmayın. Bozgunculuk yapmayın. Ve kendinize gelin dendiğinde onların sözleri nedir? Biz ıslah edicileriz. Asıl bozguncu sizsiniz diyerek izzetli ve şerefli, haysiyetli, Allah'tan korkan, onun yolunda giden Müslümanlara hem de alenen gizli de değil, açıkça iftira ve hakaret etmeye ne yapmazlar? Cesaret eder, devam ederler. Allah onların şerlerinden korusun. Onlar bu davranışların sarhoşluğuna öyle girerler ki, hem de bunda izzet ve şeref ararlar. Allah da onlara tuzak kurmuştur. Kıyamet gününe mahşere kadar Onlara ne yapmayacak? Dokanmayacak. Onlar kendilerini mümin görecekler. Secde etmeye kalktıklarında bir türlü secdeye varamayacaklar. Allah onların şerlerinden korusun. Allah Allah. Ama münafıklara bir yerde teşekkür ediyorum kardeşler. Nerede bir çürük tohum var muhakkak buluyorlar. Muhakkak buluyorlar ve ona oynuyorlar. Yani, yani bir çiftçi her zaman tarlaya ekeceği tohumları şöyle bir bakar. Çürüğünü, çarığını, kokmuşunu hayır dedin ama o kadarın içinde çiftçi göremiyor. Ama münafık gelir, koklaya, koklaya unutur. Onu alır götürür. Yani bir yerde de münafıklara cidden teşekkür ediyorum. Çok güzel çalışıyorlar. Allah onların izzetlerini, şereflerini alsın. Orada da rezil etsin. Bir yerde teşekkür ediyorum. Güzel çalışıyorlar. Herkes gerçekten güzel çalışıyor. Evet. Kur'an üstünlük, şeref, izzet, soylan, zenginlikle veya bir ülkeye sahiplikle veyahut bir okulu bitirmekle veyahut bir diploma sahibi olmakla olmadığını söylüyor. Hani bazıları geliyor, ben şurayı mezun oldum, bizim bir hattat var. Ey İskender diye Allah selam ettik versin, çok sevdiğim bir kardeşim. Hakikaten de hattat birisidir. Geliyor şimdi ben diyor doktor oldum. Adam hemen diplomasını yazıyor bir kalemde böyle atıyor 200 lira önüne. Adam alıyor onu götürüyor çerçeveletiyor. Ben doktor. Bir doktor. Öbürü avukatım. Ona yazıyor 200 lirayı. Adam koç koca okul okuyor. Geliyor bir kağıda 200 lira hediye gidiyor. Ve bir yeri bitiriyor. Kardeşlerim, izzet, şeref, ahlak, ayet böyle diplomada yazan olmuyor. İmanla Ahlakla, amellen oluyor. Ve Allah vermezse bu olmuyor. Sen ne kadar kendine izzetli, şerefli, haysiyetli, onurlu, büyük dersen de bunu git insanlara bir sor. Sen hakikaten izzetli misin, şerefli misin, haysiyetli misin? Yaptığın söz, davranış, haysiyet neyse bu ayna gibi insanlar sana bunu ne yapar? Gösterir senin diplomat. Seni haysiyetli ne yapmaz? Kılmaz. Veya bir ülkeden olman, soğut vatandaş olman, veya Arab olman, Arapça konuşman, veya mühendis olman, bunlar senin büyüklük alametin değil. Kurt olman da aynı şekilde değil mi? Efendim? Evet, evet. Hele ırkçı olma. Evet. Mümin de olsa ya yani mümin mümindir, fakir de olsa o izzet Allah'tandır. İman olmadıkça bu mümkün değil. İman ve ahlakla izzet kazanır kardeşler. Bunun dışında değil. İzzet yenilgiye uğramayı ve aşağılanmayı önleyen güçlü saygın bir Kur'an tabiri dedik. Sözlükte güçlü üstün olma, galip gelme, saygın olma gibi manalara gelir ki Allah bizleri izzetli, şerefli kılsın. Kardeşlerim izzetten bahsedildiğinde İzzetli bir insandan bahsedildiğinde birileri ona kıymaya çalışsa birileri ona bir şey yapmaya çalışsa insanlar bile razı ne yapmaz? Olmaz. Allah'tan kork der. Onun da zulmüne ne yapar? Mani olmaya çalışır. Onun için izzetli olma insana her zaman dünyada da ahirette de öldükten sonra da ne yapar? Hayır kazandırır ve kazandırmaya da devam eder. Evet kardeşlerim, Kur'an'ın tabiri bu. İzzetli olma. Bir de izzeti nefis vardır ki insanın insanlık, şeref ve haysiyetini koruması demektir ki bu da öyle bir hale gelmiş ki kardeşlerim insan kendi insanlığının, kendi izzetinin, kendi şerefinin kendi çocuğunun, kendi haysiyetinin, kendi sözünün peşine koşar da ne gitmezse yanındaki arkadaşının izzetine şerefine, düşüncesine sözüne asla ne yapmaz? Değer vermez. Maalesef. Mesela öyle insanlar vardır ki birinden istifade eder hocalarından. Hep hocalarına dua eder. Ama bir bakarsın hocasından dini öğrenir. Onun eşine, kızına, çocuğuna düşmanlık yapar. Buğuz eder. Her ortamda aşağılamaya çalışır. Uzak durmaya çalışır. E bu nasıl izzet? Bu nasıl şeref? Senin izzeti öğrendiğin, şerefi öğrendiğin, haysiyeti, ahlakı öğrendiğin bir insana bu izzetsizlik değil midir? Onun için insanlar insanlığa kendi izzetine gen, kendi şerefine önem verdiği kadar bütün insanların izzetine şerefine önem verirse herkes izzetli ve şerefli olur. Evet. izzetin zıttı unutmayalım ki zillettir. İnsan kendi nefsini korumaya çalışır. Bir başka nefsi kötülemeye çalışırsa izzetini kaybeder. İzzetli insanların yanında değerini de ne yapar? kaybeder ve zillete düşer. O zaman oturur ben bu zillete nasıl düştüm? Ben bu sevdiğim insana, ana baba dediğime niye şimdi diyemiyorum? Onu ana da baba da arama. Ana baba kötülük yapmaz. Nefsinde ara. Sen nasıl bu sevgiyi kaybettin? Ne yaptın da sevginin yerine buz geldi? Neden çiğ davranışlara düştün? Neden kendine eski davranışlarına gittin gel bir İslam'ı bir düşün bak nasıl seveceksin İslam'ı düşün buram buram sevgi akacak İnsani düşün buram buram boğuz akacak çünkü insan hayırlan bakmaz Müslümansa hayırlan bakar Allah hepimizi izzetli kılsın, izzetten ayırmasın İzzet ancak Allah'a iman etmektedir ahirete iman etmektedir ve ancak Allah'ın emir ve yasaklarına uymakla mümkündür. Zilletse küfre, şirke, bidata ve nefse uymakla başımıza gelendir. Allah Azze ve Celle hepimize izzet versin, şeref versin, haysiyet versin, dünyada ve ahirette iyi olanlardan eylesin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Allah'ım bizleri sevsin. Allah'ım bizlere merhamet etsin. Subhanike Allahumma ve bihamdike illa ve